gayretle Bismillahirrahmanirrahim. ve 3. Sabretmek ve sabrı tavsiye etmek. Allahu Teala şöyle buyurur "Ey iman edenler, sabredin. Düşman karşısında sebat gösterin. Cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz." Sabredin, yani Allahu Teala'ya itaat etme konusunda sabırlı olun. Askeri eğitim ve cihat Allahu Teala'nın kuvvet hazırlanması konusundaki emrine itaat niteliğindedir. Müslümanın Allahu Teala'nın bu emrine olan itaati konusunda ve bu itaati sebebiyle başına gelen sıkıntılara karşı sabırlı olması, malını sarfetmesi, aile fertlerinden ayrılığa ve yaralanmalara sabretmesi gerekir. Düşman karşısında sebat gösterin, yani Allah'ın düşmanları karşısında onlardan daha baygınası ve sabırlı olur. <gülüyor> Sabır konusunda ve cihada hazırlık alanında onlarla yarışın. Bu yarış, nitelik ve nicelik olarak mümkün olduğu kadar düşmandan daha kaliteli hazırlık ve çalışmalar yapmakta yapmakla da olur. allah Teala şöyle buyurur. Eğer siz acı çekiyorsanız, onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan onların ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Evet, şimdi normalde bizim bugün işleyeceğimiz konu sabretmek ve sabrı tavsiye etmek. Bu normalde başlık olarak hangi başlığın altına giriyor? Mücahid'in Rabbine karşı görevleri. Aslında biz buna şunu dersek, kulun Rabbine karşı temel görevlerinden bir tanesi sabretmektir desek yerindedir. Niye? Şimdi bunu açıklayacağız. Yani burada şeyh sabrın sabrı oluşturan etkenler veyahut da sabır nedir Sabrın kısımları nedir? Bunu anlatmak yerine şeyhin yapmış olduğu şeyh neye sabretmemiz gerektiğine örneklerle, ayetlerle, hadislerle sabredilmesi gereken noktaları anlatmış. Biz önce buna bir giriş yapmamız lazım. Yani sabır nedir? Sabır niye önemlidir? Sabır ne için lazımdır diye bir giriş yapmamız lazım. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sabrın tanımı sabır demek hapsetmek demektir. Öyle mi? Sabır bir şeye engel olmak, bir şeyi men etmek demektir. <gülüyor> Sabrın şeriattaki tanımı ise sabır Allah'tan olan veyahut da insanın nefsindeki şehvetlere ve hevasına karşı dinden kaynaklı olarak kendini zapt edebilmesidir. Tamam mı? Nedir sabır? Allah'tan olan veyahut da şehvevi olan ve Allah'ın hoşuna gitmeyecek olan şeylerde kişinin kendini zapt etmesidir. Sabır budur. Yani kendini Allah'ın razı olmayacağı konularda zapt etmek nedir? Zapt etmek sabrın kendisidir. Şimdi normalde mesela biz demiştik ki bir insan Allah'a karşı hakkıyla kul olmak istiyorsa, Allah'a kulluğunu yerine getirmek istiyorsa bilmesi gereken temel başlıklar nelerdir? Bir, önce Allah'ı tanıyacak. Öyle mi? Sonra kendini tanıyacak. Yani kendindeki vasıfları tanıyacak. Sonra ne için yaratıldığını bilecek yani dünyayı tanıyacak öyle mi dünyayı bilecek. Sonra ne için çalıştığını bilecek yani ahireti tanıyacak. İnsan ancak bunları tanırsa Allah'a doğru bir şekilde selim bir kalple gidebilir. Ne kadar hakkıyla tanır ve bu tanıdığıyla da bildiğiyle de amel ederse o kadar Allah'a doğru bir şekilde gider. Çünkü kiminle muamele ediyoruz biz? Allah'la öyle mi? Önce Allah'a tanımamız lazım. Tanımadan ona karşı düzgün muamele etmemiz mümkün müdür? Mümkün değildir. Muamele eden kimdir? Kendimiziz. Kendimizin vasıflarını bir bilmemiz lazım yani. Allah bizden ne istiyor? Biz nasılız? Mesela Allah bizden sabr istiyor, biz aceleciyiz. Allah azze ve celle kullarını aceleci olarak yaratmış. E sen insan olarak acelecilik vasfını bilmeden sabırlı olayım dersen bunu yapamazsın. Önce aceleci olduğunu bileceksin, sabrın öyle hemen oluşmayacağını bileceksin. Sabır için bir mücadele gerektiğini tespit edeceksin ki Allah'a karşı sabırlı bir kul olabilir. Sonra dünyayı tanıyacaksın. Çünkü senin ile Allah arasındaki mesafenin ismi dünyadır, öyle mi? Dünyadır, dünyanın içindeki engellerdir. Seni Allah'a giderken sana engel olacak, ayağına takılacak, seni yoldan alıkoyacak şeyleri tanıman lazım. Bunlar da nedir? Şeytandır, hevâdır, şehvetlerdir. Bunu tanıman lazım. E, sen yolda giderken seni bu engelleri atlatacak olan azık nedir? Yani yolu tam bitirebilmen için gerekli olan azıklar nelerdir? Ya, takvadır, sabırdır, zikirdir, tevekküldür, yakındır Bunları bilmen lazım. Öyle mi? Bir de sen bunları niye yapıyorsun? Yani bütün bunlar niye? Yani bu kadar çaba, tanıma, etme, öğrenme, bilme, amele geçme, ahiret yurduğu için. Öyle mi? Allah'ın rızasına nail olup ahiret yurdunun saadetini elde etmek için o zaman ahiret yurdunu da tanıman lazım. Niye? Korkutucu ve uyarıcı olsun diye senin için yani teşvik edici ve seni engelleyici olsun diye. Bugün işleyeceğimiz konulardan sabır da bu anlamdaki en önemli azık diyebileceğimiz şey, en önemli azık diyebileceğimiz şey sabır. Öyle mi? Bak niye? Mesela biz iyi bir Müslümanın portresini çizersek, iyi bir Müslümanın portresini çizersek, bana özelliklerini sayabilir misiniz? Mesela iyi bir Müslüman nasıldır? Yani iyi bir Müslümanın özellikleri, Kur'an ve sünnette kaliteli bir Müslümanın özellikleri. İyi bir Müslüman ihlasıdır. Öyle mi? İyi bir Müslüman cesurdur. İyi bir Müslüman müttakidir. Öyle mi? Allah'tan korkar. İyi bir Müslüman amellerde, hayırlarda önde gelenlerdendir. Öyle mi? İyi bir Müslüman cömerttir. Cimri değildir mesela. Başka? İyi bir Müslüman ahlaklıdır. Ahlakı güzeldir. Güzel ahlaka sahiptir. İyi bir Müslüman muhsindir. Yaptığı işi dört dörtlük yapar. Yani tam böyle e, hakkını vererekten yapmış olduğu bir işi yapar. Başka? Daha sayabileceğimiz ne? Daha sayabileceğimiz birçok madde. Şimdi bak başa dönelim. İyi bir Müslüman dedik ihlaslıdır. Öyle mi? Makam sevgisine İnsanların övgüsüne sabredemeyen bir adam ihlaslı olabilir mi? Şimdi her insan yaratılışında makam sevgisiyle ve övgüye meyal bir şekilde yaratılmış. Örnek var mı içimizde? Ben hayır övülmeyi sevmiyorum. Biri beni övdüğünde koy. Böyle bir şey yok. Herkes övülmeyi sever. Ben yapayım yapaymış karşılığını görmeyeyim. Ben böyle bir insanım diyen var mı? Yok. Her insan yaptığının karşılığını hem anında hem daha sonradan ne yapar? Görmek ister. E bu, ihlasın önündeki en büyük iki engeldir. İnsanın ihlasına engel olan en büyük iki put nedir? Biri makam sevgisidir, biri insanların övgüsüdür, öyle mi? Nasıl yenebilir insan bu iki kasreti? Ancak insan kendi bu iki sevgiye, bu iki meyle karşı kendini sabrederse, öyle mi? İnsan ihlası elde edebilir. Dedi ki, bir Müslüman cesurdur. Yani bir Müslümanın mücahit olabilmesi için, amellerin zirvesine yetişebilmesi için cesaret olması lazım. E insan kendi korkusuna dünyalık endişelerine yüreğindeki ürkekliğe karşı sabretmezse insan cesur olabilir mi? Var mı dünyada benim korkum ol hiç, iş? Benim hiç şeyden korkum yok. Hiçbir cisimden, hiçbir maddeden, hiçbir nesneden ben korkmuyorum diyen bir insan var mı? Mümkün değil. Hiçbir endişem yok hayatla ilgili diyen bir insan var mı? Mümkün değil. İnsan ancak bunlara karşı sabrederse öyle mi? İnsan o zaman ne olur? İnsan o zaman cesur olabilir. E dedik iyi bir Müslüman nedir? Cömerttir. E cömertliğin önündeki en büyük engel nedir? Mala olan düşkünlük. Öyle mi? Peki insan mala olan düşkünlüğüne Bu şey bir şeydir. İnsanın dünya malına olan düşkünlüğü. İnsan buna karşı sabretmezse insan nasıl cömert olacak? Yani her verdiğimizde, mesela kendimizden düşünelim elimizi her cebimize atıp verdiğimizde bir vesveseyle karşılaşmıyor muyuz? Şeytan ay sonunu gözümüzün önüne getirmiyor mu? Veyahut da almamız gereken, ihtiyacımız olan şeyleri gözümüzün önüne getirmiyor mu? Getiriyor. Mümkün olur mu getirmemesi? Şeytan vazgeçer mi kulu e, saptırmaktan? Biz ona o anda sabredebilirsek yani o ihtiyacımızı görmemezlikten gelirsek ne ol ne oluyoruz işte? O esnada biz cömert oluyoruz. Mesela dedi iyi bir Müslüman ahlaklıdır. Ahlak nedir? Halk ile muamele ederken, yaratıl yaratılmış olanlarla muamele ederken insanı iyi bir şekilde muamele etmesidir. E mesela şu anda kendi yaşadığınız ortamı düşünün. İnsanda sabır denilen duygu olmasa, insanın her biri farklı olan, her birinin anlayışı farklı olan, her birinin iyi ve kötü bakış açısı farklı olan bir insana e, iyi muamele etmesi mümkün müdür? Normalde insan kendi gibi olmayan her insanın fiilleri insanı sinirlerini bozar. Hepimizin kendimize göre bir doğru anlayışı var, bir edep anlayışı var, bir ilişkide seviye anlayışı var. Öyle mi? Karşımızdakine göre mesela adamın ensesine vurmak sevgiyi ifade eder, bize göre edepsizliğin son boyutunu ifade eder. Öyle mi? Güzel i̇şte bir arkadaşımız var, kardeşin ensesine vurmak diyelim adam için ona olan samimiyetini gösteriyor. E bir başkanımızın yanında ise şey bu edepsizliğin en son boyutu. Yani bir Müslümanın bir Müslüman el kol hareketi yapması mesela. E şimdi biz bu adamla nasıl iyi geçineceğiz? Öyle mi? Bu adam iyi yapıyorum diye bizim sürekli sinirlerimizi bozuyor. Yani sabah akşam gelip gidip ensenize vuran bir arkadaşınızın olduğunu düşünün mesela. E bu adama karşı nasıl ahlaklı olacaksınız? Ancak sabırla, öyle mi? Bununla iyi muamele etmek, bunu rencide etmeden kırmamak için bize ne lazım? Bize sabır lazım. Yani bazı ahlaki ve müminin özellikleri zamana ve mekana göre değişebilse de sabır olmadan hiçbir ahlak ve hiçbir güzellik ne yapılamaz? Hiçbir güzellik elde edilemez. Ondan dolayı sabır önemlidir. Bir de mesela niye sabır önemlidir? En önemli mesele dedik ya insan kendini tanıyacak. Allah diyor ki وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولَ İnsan acelecidir, yani insanın vasıflarından biri acelecidir ve insan aceleden yaratılmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Yani insan aceleyi sever, her şeyin aceleyle olmasını ister, bir kere de olmasını ister. E demek ki bu insanda Rabbine doğru giderken yani bu seyirde insanın önündeki engellerden bir tanesidir. Yani fıtratında bulunan ve insana en, yani ters yönde, olumsuz yönde engel teşkil eden maddelerden bir tanesidir. E bu aceleciliğin karşısındaki olgu nedir? yani insanı serin bir şekilde Allah'a götürecek olan olgu sabırdır. Ha, eğer insanın fıtratında acelecilik varsa o zaman sabır mücahede ile elde edilir. Yani bir insan hadi ben sabırlı olayım demekle sabırlı olamaz. Ne mücahit, ne alim, ne davetçi, ne bir baba, ne bir anne, hiç kimse bak hayatın her alanında sabra ihtiyacımız var. Hiç kimse durduk yere hadi ben sabırlı olayım demekle sabırlı olamaz. Ne lazım? İnsan mücadele etmesi lazım. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle Mesela hayvanı yaratmış, hayvana şehvet vermiş ama ne vermemiş, akıl vermemiş, öyle mi? Hayvanın bir takım istekleri var, şehevi istekleri var ama yani yemek yemek istiyor, cinsel münasebette bulunmak istiyor ama şey yok, akıl yok. Allah meleklere akıl vermiş, şehevi duygular vermemiş, öyle mi? Melekler ne? Sürekli Allah'a u ibadet yapan. Lakin ne yok onların şey yok, istek yok, şehvet yok yani hani yemek yiyeyim, işte şunu yapayım, bunu yapayım, dünya malı edineyim falan, böyle şehvi ihtiyaçlar yok. Allah insanı yaratmış, insana hem akıl vermiş hem de şehvi duygular vermiş. Kimin aklı yani kimin şehvi duyguları aklına ganebe çalarsa hayvanlarla beraber olur. Öyle mi? Niye? Çünkü sanki hiç akıl yokmuş gibi bütün hep şehvetleriyle muamele eden bir insan. Kimin aklı şehvetlerine galebe çalarsa meleklerle beraber olur. Öyle mi? Demek ki ya da insan için iki yoldan başka bir yol yok. Yani ya melekler gibi Allah azze ve celle tabi hiç kimse melek gibi olamaz yani günahsız. Kastımız o değil sadece bir benzetine. Sabır bundan önemli. Yani insandaki mücadele etmezse hangi duygu insana galebe çalarsa tam tersi olur. Ya yani insana hayvanlar zümresine dahil eder, hayvan gibi bir yaşam getirir veya insanı melekler zümresine dahil eder. Melek gibi ne yapar? Melek gibi bir yaşam insana getirir. Ondan şimdi zaten burada madde madde bunları sayacağız. Yani sabır nerelerde e, gereklidir e diye bunları sayacağız. Genel olarak ama başlık olarak e, şey yaparsak, başlık olarak ele alırsak sabır üç yerde gereklidir insan için genel başlık olarak. Bir, kişinin Allah'tan gelen musibetlere karşı sabretmesi. Öyle mi? 2. Kişinin Allah azze ve celle'ye karşı taatlere sabretmesi. 3. Kişinin masiyetlere karşı ne yapmasıdır? Mahsiyetlere karşı sabretmesidir. Kainatta cereyan eden bütün olaylar iki kısımdır. Ya insanın hevasına ve hevesine uyan, insanın hoşuna giden şeylerdir. Veya insanın hoşuna gitmeyen ve kötü olan şeylerdir. İnsanın hoşuna giden şeylere gelince mesela maldır, mülktür, makamdır, sevgidir vesaire. insanın sabretmesi gerekir ki bunlara dalıp bunlarda hayvanlaşanlardan olmasın. Öyle mi? Bunlara dalıp bunlarda hayvan seviyesine düşenlerden olmasın ya da insanın hoşuna gitmeyen şeylerdir. Nedir? İşte diyelim musibettir, beladır, sıkıntıdır, hastalıktır. İnsanın burada sabretmesi gerekir ki Allah'ın rahmetinden ne yapmasın? Allah'a isyan edip Allah'ın rahmetinden kovulanlardan olmasın. Şimdi bir de burada yani giriş olarak mesela söylenebilecek olan şey sabrın fazileti. Yani sabrın dindeki yeri nedir? Hani şeriatta biz sabredersek bunun bize getireceği getiri nedir? Hiçbir şey olmasa Celle'nin şu ayet-i kerimesi bile yeter ve c'alna minhum ememen yahdun <gülüyor> biemrina lamma sabru ve kanu biayetena onları yeryüzünde kendilerine uyan uyulan imamlar kıldık bizim emrimizle kendilerine uyulan imamlar kıldık ne zaman lamma <gülüyor> sabru ne zaman ki sabrettiler ve kanu biayetena ve onlar bizim ayetlerimize de yakinen iman ederlerdi Şeyhul İslam İbtemiy diyor ki yeryüzünde imamet sabır ve yakınla elde edilir. Yani bir insan yer, imamlık sadece şey değil ha. Halife olarak düşünmeyin. Yani insan işte halife olacak, elinde güç olacak değil. takvada imamet, öyle mi? Kullukta imamet, güçte imamet, siyasette imamet. Bütün alanlardaki imameti e düşünün. Yani insanın yeryüzünde öncü olması, örnek nesli teşkil etmesi, örnek neslin oluşabilmesi için nedir? Örneklesin oluşabilmesi için gerekli olan şey sabırdır. Mesela Allah azze ve celle ne diyor? İnna yuhi bu sabirin. Allah azze ve celle sabredenleri ne yapar? Sabredenleri sever. İnne ma yuvaffas sabirun ecrehum biğayri Sabredenler ecirlerini ne yapacaklardır? Ka şeysiz, hesapsız bir şekilde alacaklardır. Yani tüm insanlar e, Allah katında birtakım muhasebelere veya hesaplara maruz kalırken sabır ehli olan insanlar, yani sabredebilen insanlar Bunların mutlaka şeye ihtiyaçları var. Bunların mutlaka e, e, şeydir, sab, sabır ehli olanlar, Allah'tan hesapsızca ecirlerini alanlar. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki مَا اُعْتِيَ أَحَدٌ اَطَاءً خَيْرًا min مِنَ السَّبْرِ Hiçbir kimse sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir hediye kendisine verilmemiştir. Yani Allah'ın bir insana verebileceği en büyük nimet, en geniş nimet, en hayırlı nimet, ata nedir? Allah Azze ve Celle'nin kuluna sabır vermesidir. Hangi itibarla? Allah'a kulluğun bütün aşamalarında kişinin sabra ihtiyacının olması itibarla. Öyle mi? Mesela biz bir önceki dersimizi düşünün takva. Takvayı anlattığımızı şöyle bir kafanızdan geçirin. A'dan Z'ye sabır demek takva. Öyle mi? Takva neydi? Allah hakkıyla itaat etmekti. E şeytan bunu insandan alıkoyuyordu ve bu insanın nefsine ağır geliyordu. Allah'a ta'atte sabrı. anca sabır ehli olman lazım ki Allah'a taatlerini yerine getirebilesin, öyle mi? Günahlardan sakınma, bütün günahlardan e, geri durma. E, günahlar insana süslü gösterilmiş. Cehennemin etrafı güzelliklerle, yani dünya gözüyle, güzelliklerle etrafı, süslerle çevrilmiş. Ancak insan bunlara karşı sabrederse, ne yapabilir? Ancak insan bunlara karşı sabrederse, Allah'a karşı ne olabilir? Müttaki bir kul olabilir. Günlük hayatımızda mesela çok basit düşünün, ilim, öyle mi? Mesela insan ne kadar bıkıyor bazen. Ohu ezberle, çalış yaz, çiz, karala dinle, dizinin üstüne otur şundan ders al, buna saygı göster vesaire, hep insana ağır gelen şeyler yani kim dese yok ben bunları çok seviyorum bunlar yani gerçekten böyle bulunmaz int kumaşı, yalan söyler öyle mi? Hiçbir insan kendi gibi olan bir insana saygı göstermek insanın hoşuna gitmez, öyle mi? nefse ağır gelen şeyler bunlar hatta biz ne demiştik? Mesela demiştik na en ağır gelen meselelerden biri itaat olduğundan ötürü Allah ulul emre itaati, yani bizim bir halifemiz olsa şayet, ona itaati, Rasûle Rasûle itaati, Allah'a itaate bağlamıştır. Niye? Çünkü insan kendi cinsine itaat etmeyi sevmez. Kendi cinsine saygı göstermeyi ne yapmaz? Sevmez. İnsan bir şey yap yap yap yap yap ama karşılığını çok sonra gör. Mesela insan bunu istemez. Şöyle bir şey olsaydı, işte tuşa basıyorsun adama mesela ilim programı yüklüyorlar falan. Herkes koşa koşa ilme gelirdi. Niye? Çünkü bir tuşluk şey var. Yani insan yapmış olduğunun karşılığını görüyor. Veya deseydin ki gelin bir haftalık bir program var. Oradan çıktıktan sonra herkes alim olacak. İnsanlar akın akın ilim okumaya gelirlerdi. Ama yıllarca oku, yıllarca ezberle, yıllarca tahkik et, tetkik et, işte vesaire vesaire en çok sonalardan. E bunun lezzetini al. Bu insanın nefsine hoş gelen ne değil, hoş gelen bir şey değil. Nasıl ki bir adamın yanında çalıştığımızda ecrimizi anında istiyorsa Öyle mi yani? Ücretimizi adam hemen verdi mi hoşumuza gider? Yoksa ha de al sana şu 100 milyonun kalanı kalsın hesaba para olduğunda veririm dediğinde mi hoşumuza gider? Elbette ki bu hiç kimsenin hoşuna gitmez. Çünkü insan yaptığının karşılığını hemen ne yapar? Hemen almak ister. İşte bu insandaki var olan tüm konularda bu böyledir. Cihad edenin de böyle bir sıkıntısı var. Yani cihad eden adam bir an önce zafer gelsin. Bir an önce yardım gelsin. Bir an önce işte Allah bizi kurtarsın. Bir an önce düşmanlar helak olsun. Bazen Allah Azze ve Celle'nin en sevgili kulları, e, kanları, malları, canları gider ama Allah zaferi nasip etmez. Müslümanlara hezimet getirir. Böyle bir durumda sabit kalabilecek olan kimlerdir? Sabır ehlidir. Öyle mi? Sabredip de her şey Allah'tandır. Ondan gelen her şey güzeldir diyen insanlar ancak böyle bir durumu atlatabilirler. Ama aceleci olan, mücahede edip nefsini yenmemiş olan insanların böyle bir şey yapmaları ne değildir? Böyle bir şey yapmaları mümkün değildir. Onun için yani mesela bir babanın, bir annenin çocuğuna muamelesini düşünün. Bugün diyelim herkes şunu konuşuyor. Ciddi manada bir eğitim problemi var. Öyle mi? Ciddi manada bir eğitim problemi var. Yani anneler babalar çocuklarını eğitemiyorlar. Nesil bozuk yetişiyor. Şimdi bir düşünün. Anneler babalar yüzde doksan çocuklarını eğitmeleri gerektiğini biliyorlar mı? Bilmiyorlar mı bu? Her, her anne baba çocuğunu eğitmesi gerektiğini bilmiyor mu? Biliyor. Her anne babaya hangisine sorarsan sor yani mesela en azından biz kendi çevremizi şey yapalım düşünelim çocukların dövülmemesi gerektiğini öyle mi çocuklarla ilgi gösterilmesi gerektiğini çocuklara sevgi gösterilmesi gerektiğini çocuklara kızılmaması gerektiğini onların şahsiyetine değer verilmesi gerektiğini söylüyorlar herkes bunu bilir yani bunu bilmeyen yoktur peki problem nerede? Problem sabır. Çocuğa çünkü çocuğa ciddi manada bir sabır lazım ki çocuğa sabredebilesin. Öyle mi? Sen çocuğa işte ya o, o şekilde yaklaştığında çocukta bilinç yok ki. Çocuk daha henüz mükellef olmamış ki. Çocuk anla, anlayamaz e bunları. Sabırlı olanlar hiç bilgileri olmasa bile Çocuk eğitiminde bakıyorsunuz başarılı olmuşlar. Niye? Sabır olduğundan ötürü. Çocuğa sabretmeyi öğrendiklerinden ötürü. Ama sabırsız olan bir adam bütün yeryüzünün şeylerini de bilse, bilgilerini de bilse, çocuk eğitimiyle alakalı, bütün maddeleri de tek tek sırala desen, ezberlese, bu adam şey yapamaz. Bu adam çocuğunu ne yapamaz? Güzel bir şekilde eğitemez. Ondan ötürü hayatın her alanında bize ne lazım? Hayatın her alanında bizim için sabır lazım. Hele özellikle, buraya özellikle vurgu yapmamız lazım. Yani bir insan... Allah'ın onu aceleci bir şekilde yaratıldığını bildikten sonra sürekli mücadele edip nefsini neye alıştırması lazım? Nefsini sabra alıştırması lazım. Biz dedik sabır niye önemlidir? Sonra bayağı bir konuşmuş olduk. Dedik bir, çünkü insan nedir? İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Aceleci olarak yaratıldığı için de insanın Allah'a giderken önündeki engellerden bir tanesi de insanda bulunan ve olumsuz olan aceleciliktir. Bunu da ne karşılar? Burada sabır karşılar. Öyle mi? 2. Sabır Allah azze ve celle'nin örnek olan nesli kendisiyle terbiye ettiği metottur. Yani sabrın önemi bu iki yerden gelir. Tamam? 2. Sabır Allah azze ve celle'nin örnek olan nesli kendisiyle terbiye etmiş olduğu nedir? Kendisiyle terbiye etmiş olduğu metottur. Mesela Mekke'de, Mekke'de düşünün. Allah azze ve celle Mekke'de sahabeyi terbiye etti. Burada ihtilaf var mı? Yok. Mekke döneminde Allah sahabesini yetiştirdi. Peki sahabenin yetişme evresindeki öne çıkan ve en çok göze çarpan özellik hangisi? Sabır, öyle mi? Müşriklerin işkencelerine sabır, açlığa sabır, yardımın gelmemesine sabır, en sevdikleri insanların gözlerinin önünde ölmesine, eziyet görmesine sabır, Küfür edilmeye sabır, hakaret edilmeye sabır, alay edilmeye sabır, sabır, sabır, sabır, sabır, sabır. En öne çıkan şey, <gülüyor> en öne çıkan özellik Allah azze ve celle onları ne yaptı? Sabır ile e, terbiye etti. E zaten ne oldu? Daha sonra sabrı öğrendikleri için korkularına sabretmeyi öğrenip cesur oldular. Öfkelerine sabretmeyi öğrenip halim insanlar oldular, öyle mi? Dünya malına sabretmeyi öğrenip cömert insanlar oldular müşriklere karşı sabretmeyi öğrenip Allah'a karşı isyan etmeyen, şakir olan kullardan oldular, öyle mi? Ee, i̇çinde bulundukları en zor şartlarda bile sabredip üstlerine düşen vacipleri yerine getirmeyi öğrendikleri için rahat esnasında muhsinlerden oldular, amellerini en güzel şekilde yaptılar. Mala, mülke vesaire gücü yettiği halde karşıdakinden intikam almamaya sabredip Cihad ederken psikopat değil de mücahit oldular, öyle mi? Mal için, dünya içindeydi de gerçekten sadece Allah Azze ve Celle için e, şey yaptılar, e, cihad ettiler vesaire. Yani daha sonradan örnek nesil olarak sahabede gösterdiğimiz bütün vasıflar Mekke'de öğrenmiş oldukları sabrın bilen neyidir? Sabrın birer meyvesidir. Orada bunu öğrenmemiş olsalardı, burada ne yapamazlardı? Burada bu saymış olduğumuz vasıflara sahip olamazlardı. Peki şimdi o zaman şöyle bir soru sorsak yerinde midir? Desek ki mesela madem sabır bu kadar faziletlidir. Madem sabır hayatın her alanında yani ben sıkılmamanız için örnekleri uzatmıyorum. Hayatın her alanında insan için gereklidir. Yani sabır olmazsa olmaz. Madem insan acelecidir ve bu aceleciliği yenmek için sabraya ihtiyacı vardır. Madem Allah kullarını sabırla terbiye etmiştir. Örnek nesi? Sabırla terbiye etmiştir. İnsan sabrı nasıl elde eder? Böyle bir soru sorsak, o zaman sabır nefis de yok. Yani sabır insanı aslında sabır denilen duygu çok fazlasıyla yok. Daha ziyade onun zıddı olan acelecilik var, öyle mi? Bu da hemen otomotikmen neyi gerektirir? Mücahedeyi gerektirir. Yani mücadele edecek, nefisle mücadele edecek, uğraşacak ki sabır demiş olduğumuz olguyu insan ne yapabilsin? Elde edebilsin. Peki o zaman bize ne lazım? Yani sabır ne ile elde edilir? Bakın Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize bir ayet-i kerime söylüyor. Diyor ki فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Öyle mi? Ne oldu bu ayet kelimeden Allah'tan sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Bu birinci şık. İkinci şık. Lakin muhakkak ki o, ehli. Ve Rabbin'e döneceğini bilenler müstesna ağır olan bir şeydir. Öyle mi? Festağinu bi sabri ve sala. Ve inna halak O büyük bir şeydir, ağır bir şeydir. İlla ala alaşşigin. Ancak korkanlar müstesna. Kimdir o kâşşigin? Alazîne yezûnuna, onlar mulaqu Rabbihim, ve onlarm ilahi rajaun. Rabblerine karşı bilen ve Rabblerine dönecek olduklarını bilen insanlardır. Bakara suresinde. Ha, güzel. Burada ne çıkar? Bakın, sabır bir olgudur, bu sabrın kaynağı da nedir? Sabrın kaynağı da namazdır. Yani çünkü insan ne kadar sabırlı olursa olsun hayatın içerisindeki bütün evreler insanın sabrını tüketir. Yani biz diyelim şimdi mücadele ettik, kendimizi şartladık, sabr ehli olduk. Öyle mi? Lakin hayatta karşılaştığımız her şey bizim sabrımızı tüketmeye yönelik. Öyle mi? Ne kadar sabır depolarsak depolayalım ne kadar kendimizi sabırla terbiye edersek edelim lakin bu ne değildir bu bir kere sabrı elde ettim, daha benden gitmez diye bir şey yok elde ettiğimiz bütün sabır sürekli karşılaştığımız şeylerle tükenir niye? şunu bildiğimizden ötürü biz şuraya iman etmiş miyiz? insanlar iman ettik demekle bırakılı verileceklerini mi zannettiler? biz bunu biliyor muyuz? Allah bütün müslümanları mallarında, canlarında, meyvelerinde Evlatlarında, öyle mi? İddia etmiş oldukları iddialarda, iman iddialarında, dava iddialarında, cihad iddialarında, ahlak iddialarında, dünyayı reddettik iddialarında, tağutları reddettik iddialarında, biz şehvetin kulu değiliz, Allah'ın kuluyuz iddialarında. Hepsinde Allah insanı imtihan edecek mi bunları? Edecek. Türlü türlü şekillerde Allah insanı imtihan edecek. Allah insanı imtihan ettiği zaman da insanın sabra ihtiyacı var. Velev biz sabrı elde etmiş olsak bile, Öyle mi? Sabrın neye ihtiyacı vardır? Sabrın bir kaynağa ihtiyacı vardır. Onu sürekli canlı tutacak, onu sürekli arttıracak, belli bir seviyede tutacak bir kaynaga ihtiyacı var. O da nedir? Namazdır. Öyle mi? فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ vassalati. Namaz ve sabır ile Allah'tan yardım isteyin. Sab namaz nedir? Namaz sabrın kaynağını teşkil eder. Niye? Bakın biz bir şey söyledik. Daha önceki derslerimizde tekrar oraya döneceğiz. Bunu iyi düşünün. Biz dedik ki bir kul Allah'a hakkıyla her gün beş vakit namazı ifade, ifade edebilirse öyle mi? Bu kul Allah'a hakkıyla kulluk edenlerden olur. Niye? Dedik çünkü insanı Allah'a giderken alıkoyan iki tane hastalık nedir? Unutkanlık ve gaflettir. Öyle mi? Dedik Allah'a giden yolda insanı alıkoyan iki tane hastalık nedir? Unutkanlık ve gaflettir. Unutkanlık ve gafletin iki tane büyük şeyi nedir? İki tane büyük ilacı nedir dedik? Zikirdir. Başka? Muhasebedir. Allah biz istesek veya istemesek, unutsak veya unutmasak, hayatımıza düzenli olaraktan beş vakit onu hatırlayacağımız, kendimizi muhasebe edeceğimiz, okuduğumuz ayetlerden öğüt alacağımız duraklar kılmış bizim hayatımıza. Öyle mi? Bunlar da nedir? Namazdır. <gülüyor> ne kadar yoğun olursan ol, ne kadar meşgul olursan namazları kılmak zorunda mısın? Var mı kimsenin öyle bir lüksü? Yok. İnsan eğer namazlarındaki bilince varabilirse, yani insana hayatına namaz şuuru, namaz bilinci oturabilirse insan zaten unutkanlığı da gafleti de otomatikmen hayatında ne yapmış demektir? Atmış demektir. İnsan bu şekilde kendiyle yaptığı muahadeye sabretmeyi öğrenirse, insan zaten bütün hayatında sabrı öğrenir. Yani her gün beş vakit Allah'a hakkıyla namaz kılma üzerinde insan sabredebilirse, insan bu noktada sabrı yani sabredebilip hani ya işte bugün biraz yoruldum, bugündür hani öylesine kılayım, bugün şöyle oldu, bugün şöylesine kılayım değil de gerçekten beş vakit namazlarına bu şekilde dikkat edebilirse, bir öğüt aracı kılabilirse namazını zaten bu ne demektir? Bu o insanın sabrı öğrenmiş olduğu demektir. Yani şeytanın vesveselerine karşı namazdan alıkoymalarına karşı sabrı öğrenmiş demektir. Bu şekilde sabretmeyi öğrenen namaz da bu namaz insanın sabrına ne yapar? İnsanın sabrına kaynaklık eder. Mesela örnek veriyorum diyelim ki çok sıkıldığında peygamberimiz ne yapardı? Namaz kılardı. Öyle değil mi? İza hazabehu emru, qala as-salatu salla ve yutab badara Peygamberimizi bir şey sıktı mı? Bir şey onu üzdü mü? Hemen ne yapardı? Namaz kılardı. Hatta vefat ederken ne diyordu? As-salatu salla ve ma malakete imanukum. dikkat edin namaz namaz öleceği anda ve salallahu alaihi veselam ve elinizin altında bulunan sorumluluğunuzun altında bulunan insanlara dikkat edin diyordu peygamber aleyhisselam niye mesela örnek verelim anlaşılsın diye diyelim ki şimdi ben ilim okuyorum ilim talebesiyim çok sıkıldım. yani şeytan vesvesel verdiği verdi verdi verdi verdi beni ciddi manada sıktı öyle mi sabrım tükendi artık yani ezberleyemiyorum kafam almıyor. Ee, okuyorum çalışıyorum uykusuz kalıyorum çaba sarf ediyorum olmuyor istediğim seviyeye gelemiyorum mesela kalktım gittim abdest aldım iki rekat namaz kıldım böyle gözyaşı içinde tedarru ile boyun eğerekten böyle zillet içerisinde yalvara yakara Rabbim sen bana yardım et Rabbim sen bana... bu benim neyimi yenileyecektir? sabrımı yenileyecektir öyle mi? diyelim ben mücahidim Allah yolunda savaşıyorum artık cephanem bitmiş Artık Müslüman kardeşlerim şehit olmuş, yiyecek bir şey kalmamış, düşman her taraftan saldırıyor. Daha ben de yeter diyecek seviyeye gelmişim mesela. Abdest salıp bu şekilde, zikrettiğim şekilde bir namaz benim ne yapacaktı bana tekrar Öyle olmuyor mu yani hayatımızda mesela müşahede muyuz sıkıntı anlarımızda kıldığımız namazlar, namazlarda yaptığımız dualar. Birden bize sanki bir şey oluyor tekrardan bir doping gibi, şarj gibi bizi kendimize getiriyor. İşte o doping, o şarj bizim aslında sabrımızı kendine getiriyor. Sıkıntı yine aynı sıkıntı öyle mi sıkıntılar değişmiyor ama bizim sabrımız ne oluyor bizim sabrımız te tecedüd ediyor İşte bu sebepten ötürü namaz nedir namaz sabrın kaynağıdır eğer kişi namazlardaki bu bilince vakıf olursa ki bundaki en önemli namaz da gece namazıdır yani eğer insan gece namazına sabretmeyi gece namazının üzerinde sebat etmeyi öğrenirse gece namazı nedir insana yüklenen bütün ağır yüklerin sabrı için insan için nedir insan için bir kaynaktır Ondan ötürü nedir? فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالسَّلَاةِ Sabır ve namaz ile Allah'tan ne yapın? Yardım dileyin. Lakin Allah ne yapıyor? Kendinizi de kandırmayın ha. Bu öyle kolay bir şey değildir. Hani tamam ben şimdi hemen kararımı verdim. Bundan sonra beş vakit namazımı çok düzenli kılacağım. İşte buna sabredeceğim, sabrımı bununla sürekli yenileyeceğim. Olaylara karşı olaylar değişmese de kötüye de gitse benim sabrım iyi olacak diyeceğim. Böyle bir şey yok. Ve وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَتُمْ O ağır bir şeydir. Kime? اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Korkanlar müstesna. Kimdir o korkanlar? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Rableriyle karşılaşacaklarını bilen ve e, Rablerine döneceklerini bilen insanlardır. O zaman sabrın temeli namaz ve ahiret bilincidir. Öyle mi? Rabbiyle karşılaşacağını bilen, sürekli ahireti tefekkür eden, sürekli ahireti tedebbür eden. Özellikle bak ikisini nasıl birleştirebiliriz? Namazda kıyametle, cennetle, cehennemle, Allah'ın nimetleriyle ilgili ayetlerini okuyan insanlar ikisini bir arada yerine getirmiş olurlar. Ve bu ayetlerin üzerine tefekkür eden, bu ayetlerin üzerine tedebbür eden insanlar insanın hayatının her merhalesinde temel ihtiyacı olan sabır için gerekli olan iki maddeyi birden yerine getirirler. Biri huşuyla, haşi'inlerin kılmış olduğu namaz biri de insanın ne? Ahiret bilincine sahip olması. Sürekli Allah'a döneceğini, sürekli Allah'la karşılaşacağını bilmesi. Allah'ın izniyle hayatımıza, Allah muvaffak kılarsa, bu iki mefhum bizim hayatımıza oturursa, sabır demiş olduğumuz mefhum da beraberinde bizim hayatımıza oturur. Ama şunu unutmayın, hep aklımızda bulunsun. 1- Sabır ancak mücahede ile elde edilir. Bunu hiç unutmayın. 2- Elde edilen sabır hiçbir zaman yerinde kalmaz sürekli teceddüd edilmezse bu sabır kaynaklar oluşturulup teceddüd ettirilmezse bu sabır kesinlikle şey yapmaz. yerinde ne yapmaz? Yerinde durmaz. Bunu bileceğiz. Onun için sabrın kaynak sabra ve sabrın kaynaklarına gerekli ahmiyeti ne yapacağız? Gerekli ahmiyeti göstereceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan veya da sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu defa şeyh bize şeyi anlatacak. Yani Hayatın hangi alanlarında sabretmemiz gerekiyor? İşte düşmana karşı, işte işkencelere karşı, işte sayımızın azlığına karşı vesaire vesaire diye sayacak. Devam edelim mi? Bu kadar yeter mi? Konuya giriş yapalım mı yoksa yeter mi? Yeter mi? Tamam. O zaman burada duralım. Bu giriş olsun sabır konusuna mahiyetinde. Bir dahaki dersimizde de ne yapalım? E, kalan kısımları şey yapalım. Kalan kısımlarımıza devam etmiş olalım. Evet. واخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين